Çavanoz'daki Yıldız Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Kim var? Fethiye burada. Merhaba. Ben İsmail ve bir konuğumuz var. Bugün sevgili Serkan Özel. Sevgili diye başladım çünkü çok keyif aldığımız bir sohbet yapmıştık Parnibiz zamanında. Evet, <gülüyor> merhabalar. Sevgisi, keyfi içimizde kalmıştı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde e, öğretim görevlisi Eğitim Teknolojileri Doktorası. E, doğru söylüyorum değil mi? Doğrudur. Evet, eğitim teknolojileri... Aslında eğitim psikolojisi üst ana, ana bilim dalı. Onun altında eğitim teknolojilerinde uzmanlaştım. Evet. Biz niye o sohbeti yapmıştık yaklaşık iki sene önce? Çünkü online eğitimler başlamıştı. Ne olacak evet. halimiz diye <gülüyor> konuşmuştuk. Ve o günden aklımda kalan çok önemli bir şey vardı. Bugün de onu söyleyip e, açayım. Eğitim yeni eğitim tasarımları oluşturmamız gerekir demiştim. Bu kavramı hocam senden öğrenmiştim. Çok benim için hep kafa açıcı oldu. Bu şartlar sadece işte ne yapacağız, sınavı ne yapacağız, e, değerlendirme eğitimi ne yapacağız yeni bir tasarım oluşturmamız gerektiğini Söylemiştim. Bunu şimdi burada tutalım. Hmm. Peki bugün neden bir araya geldik? Birkaç haftadır chat GPT üzerinden LLM neydi? Large Linguistic Model temelli yapay zekaları konuşuyoruz. Topu topu iki, iki aydır yeryüzüne yine bir alıntı yapalım. Viral olarak bütün dünyaya yayılmış durumda olan bir yapay zeka programı. Birkaç haftadır eğitime olan ilgisini sohbetini yapmaya çalıştık. Çünkü ben bunu ilk telaffuz ettim de Haluk birden aa bir dakika ödev veremeyeceğiz mi falan demişti. <gülüyor> i̇lk, i̇lk aklına gelen buydu. <gülüyor> Sonra da bu işin hakikaten ne kadar ciddi olduğunu gördük ve bunun üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Eğitim teknolojilerinden ve eğitimciliğinden dolayı da Serkan özelliği beraberiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ol. Nedir, ne oluyor? Her tarafı sardı galiba. Sardı sardı. Yeni bir viral dalga var karşımızda. Ne yapacağız bununla? Sorularıyla karşı karşıyayız. Yeni şeyler geldiğinde böyle bir önce telaşlanıyoruz. Acaba var olan şeylerimiz sarsılıyor mu? Ödev veremeyecek miyiz? Bizim rolümüzü çalacak mı? Ne yapacağız gibi sorular. Hep daha önce de konuştuğumuz gibi. Eski evet. halimizden iyi bir oynamasak derdimiz var bizim. E, bunlar da bizi sarsıp sarsıp oynamanız gerekir diyor. E, sarsılıyoruz. sarsıtmak güzel. Değişim güzel şey aslında. Biraz hoşlanmak. Çok özür dilerim. Bunu belirteyim. Daha önce konuşmuştuk dediğimiz pandemi zamanında da benzer da bir pandemi şey. zamanında konuştuğumuz şey. Pandemi evet. zamanında eğitimi en büyük yaşadığımız şey neydi? Yani uzaktan nasıl yapacağız bu işi sorusuydu. Ve devamlı ve sürekli kendimizi geri eski Duruma çekmeye çalışıyorduk hatta o zaman konuştuğumuz şey de pandemi zamanında bu bir lastik gibi lastiği çekiyoruz eski haline gelmeye çalışıyoruz ama bu lastik ne kadar çekip eski haline gelse de bir noktadan sonra o eski elastiklerini kaybediyor ve daha uzamış halde kalıyor. Burada da yine aynı durumla karşı karşıyayız bence yeni bir ortam var Bunu, bu yeni ortam bizi endişelendiriyor çünkü mevcut durumumuza bir çomak sokuyor. Mevcut durumumuz ne? Biz bir eğitim tasarladık. Bu eğitim içerisinde ödevler veriyorduk. Hadi ödevleri açık uçlu yapıyorduk. Şimdi açık uçlu ödevlere de cevaplayabilecek yeni bir ortam var ve çok da güzel cevaplıyor. Baktığınız zaman yazıyor, çok güzel metinler döküyor karşınıza. Yine ne yapacağız sorusu karşımıza geliyor ve şu anda oradayız aslında. E, ne yapacağız diye bence tekrar bir kendimize gelip ya bizim hedefimiz ne sorusunu sormamız lazım. Biz ne istiyoruz? Ve bu istediğimiz şeylerle mevcut ortamda ne istememiz var ne yapmamız lazım sorumuz var. Peki çok, çok özür dilerim Fethi şu soruya yani Neden ne yapmamız gerekiyor? Çok mu önemli bir değişiklik getirecek? getiriyor? Bence çok önemli bir değişiklik getiriyor. Bu, bu çok önemli değişikliği biraz böyle geri saralım. Nelerle yaşadık mesela aslında. Yani Google'la yaşadığımız değişimi düşünelim. Google'dan önceki dönemi hatırlıyorsunuzdur birçoğunuz. Hatırlamayanlar da vardır ama. Ana da hayatımda... vardı hocam. Ana Britannica vardı. Ana Britannica vardı. <gülüyor> Ansiklopedilerden bakıyorduk ama hadi ara döneme bakalım. Arama motorları diye bir şey vardı. Ama Google <gülüyor> öyle bir şekilde geldi ki kelime olarak girdi. Fiil olarak hayatımıza girdi. Ve arama motoru mantığını tamamen değiştirdi. Değiştirdi ne var orada? Yeni bir algoritma ortaya koyduk. Bu kadar büyük verileri nasıl işleyebiliriz algoritması ortaya koymuştuk. Şöyle yine o Google algoritması dönemlerine şöyle bir bakarsak aslında bugün yaşadığımız şeyle de eşleştirebiliriz. 1994 yılında ortamda yaklaşık 110 bin tane web sayfası var. Ve günlük yaklaşık olarak 1500 arama falan yapılıyor. 1997'de bu sayı 2 milyonla 100 milyon arasına çıkıyor web sayfası ve belgeler online olarak. Günde yaptığımız şey arama sayısı 20 milyona çıkıyor. 2000'de, 94'ten 2000'e geldiğimizde 1 milyardan fazla web sayfası var ve yüz milyonlarca kez arama yapılıyor. Şimdi bu kadar arama yapılan, bu kadar web sayfasını indekslemek çok kolay bir iş değil. Eski usulle yapılan insan arama motorları farklı algoritmalarla yapan. Google bunu tamamen değiştirdi yeni algoritmasıyla birlikte. Ve çok sağlam bir yer edindi ve hala da tutabiliyor çünkü değişim ayar kuyduruyor. Google'un bu yaptığı değişimi chat GPT ya da alternatif bu AI teknolojileri, yapay zeka teknolojileri de bizim aslında bugüne kadar yaptığımız üretilen şeyleri çok daha farklı bir boyuta getirdi. Ne vardı? Biz telefonlarda bir metin yazdığımızda aslında bir sonraki kelimeyi bize öneriyordu değil mi telefon? Bu, bu onu yapıyor ama onu çok daha ileri versiyonu yapıyor ve çok daha düzgün bir şekilde yapıyor, daha mantıklı şekilde yapıyor. Hala. Sorunları var, hala eksiklikleri var, hala yanlışları var. Ama e, olayın boyutunu çok farklı bir yere getirmiş oldu. Size bir e, metin çıkartabiliyor. Bugün ne konuşacağız diye sorduğumuz zaman bize bir şey çıkartıyor. Konuşma anahtı çıkartabiliyor. Küçük bir teknik ek yapmak istiyorum burada. E, arama motorunda herhangi bir konuyla ilgili aramak istediğimiz bir şey sorduğumuz zaman bununla ilgili ilişkili sayfalara, hı hı. makalelere bizi gönderiyordu ve her birini ayrı ayrı okuyup yine kendimiz o parçaları toplama e, eyleminin içinde bulunmak durumundaydık. Ama çok kolay ulaşabilir olmuştuk artık bir yüzlerce hı. binlerce ayrı sayfaya. Şimdi burada sorduğumuz zaman o sayfaların hepsinden süzüp çıkarıp bir e, hı hı. metin çıkarıyor. Çok farklı bir şey bu yani. Kesinlikle farklı bir şey. Temel yani. özetleme, özetleme becerisi cihaz girdişin içine. Evet evet ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Google'ın algoritma, ürettiği algoritmada şey vardı. Google'ın mantığı şuydu. Ben size istediğiniz aramayı çok hızlı yapabilirim vardı. İlk zamanlarda bir saniye şeyi vardı. Şu kadar de size sonuçları ürettim diye çıkartıyordum. Bir de e, ikinci şeyi bir sıra veriyordu. Sizin ilginize yakın şeyleri sizin önünüze dökeceğim şeyi vardı. Üçüncüsü de I'm feeling Like kendimi şanslı hissediyorum butonu vardı. İlk sırada sizin istediğinizi vereceğim şey vardı. Bu şeyi değiştirdi ee, tamamen o arama motoru mantığını değiştirdiği için çok iyi bir yerdi. Şimdi dediğiniz gibi bu arama motoru değil, size bütün hepsinden derlediği bir cevap veriyor, bir mete veriyor, aklınıza ne gelirse üretiyor. Dolayısıyla o yüzden çok büyük bir değişim var karşımızda ChatGPT ile. Evet, peki bu eğitime geçtiği zaman. Şimdi benim kafamda biraz önce söylediğim gibi parçalar şeklinde ulaşan bilgiler vardı ve e, ne diyordunuz son zamanlarda, son 8-10 yıldır da eğitimciler ne diyordu? Yani artık bilgiye ulaşmak kolay, doğal olarak da bilgi vermek yerine nasıl ulaşılacağını ve nasıl bir araya getirileceğini tartışalım ve bunun üzerine eğitim kuralım. Yanlış mı e, formüle ettim Biraz indirgemeci olmuş olabilir ama. Yok, genel adlarıyla bunu söylüyorum. Evet. evet. Şimdi aklımdan geçen şu, daha bu oturmadan, dünyada oturmadan, yani 10-15 senedir, 20 senedir konuşan bir şey daha yayılmadan, şimdi o parçaları birleştiren bir şeyle karşı karşıyayız ve bu, e, ben paradigma lafını öyle kolay kolay kullanmayı sevmiyorum ama bilim lafıyla beraber kullanayım. Eğitim bilimlerinde bir paradigma değişikliğine bile yol açabilir diye düşünüyorum ben açıkçası bu. E, Biraz uçarak gideyim, provoke ederek konuşayım. Yok, <gülüyor> Yo, ben, bence yapması gerekiyor. Yani bir, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Aslında bu paradigma değişikliği bir anda bir şeyin sonucunda ortaya çıkmıyor. Pandemi, sizin söylediğiniz 8-10 yıldır yaşadığımız şeyler... Aslında bu kabuğumuzu yırtmak için, var olan paradigmanın içinde kabuğumuzu yırtmak için... ...devamlı bu kabuğu zorlayan etmenlerdi. Belki şu anda yaşadığımız bu kabuğu yırtan ya da o kabuğu denen... Nokta olacak. Belki de bir sonraki olacak. Ama 8-10 yıldır o gelen şeyin sonucunda bununla karşılaşıyoruz. Bu ChatGPT son anda çıkmadı. Ne yapıyor bu aslında bu large language model denilen şey? Aslında bir istatistiksel model yapıyor. Biz buna kocaman bütün veri vermişiz 2021 yılına kadar. Bunların içerisinden bir istatistiksel analiz yapıyor. Kelime nasıl oluşturuluyor? Bunu yapıyor aslında. Bu kelimenin arkasında hangi kelime gelir bunun olasılığını karşımıza çıkartıp sunuyor. Bunu mesela daha önce de kullanıyorduk. Olasılıksal metin analizi diye bir metin analizi yöntemi vardı. Bu metin analizinde aslında biz onu incisel olarak yapıyoruz mesela bir yazı okuyorsunuz, a bu yazı şu yazar aittir diyorsunuz. Bir şiir okuyorsunuz, a bu şu yazar şairin şiiri diye biliyorsunuz. Nasıl biliyoruz? Çünkü o şairin kullandığı kelimeleri tarzını bildiğim için bunun Olasılık teorisinde hazırlanmış hali, olasılıksa metin analizi. Şeyde, 1799'da bu Amerika'daki yeni anayasa çıktığında federalistler var, bu anayasayı destekleyenler var. Açık açık da destekleyemiyorlar. Federalistler adı altında bir yazı yazıyorlar ama isim yok. Kim ait oldu 1799'da. Sonra kim olduğu hiçbir zaman söylenmiyor fakat işte yıllar sonra bu olasılıksal metin analizi çıkınca diyorlar ki ya bu federalistlerin şunlar olduğunu düşünüyoruz. Bunların da artık sonradan kendi sincerele yazdıkları yazılar var. Bir sokalım bakalım analizleri sokalar yazılar çok benzer çıkıyor. Çok büyük <gülüyor> ihtimali bunlar diyor. Aslında chat ChatGPT'nin yaptığı bunun tersini yapıyor. Biz analiz ediyoruz. Şimdi o analiz edip oluşturmaya başlıyor. O yüzden bence o paradigma değişimine doğru ya oradayız ya yakınız diye düşünüyorum. Evet. Ben de büyük soruyu sorarak aslında başa döndürmek istiyorum Serkan Hocam. Yani siz de, ben de eğitimin içinde olduğumuz için bize anlaşılır geliyor ama bir kendimize gelmemiz da Hep biz öznesini kullandınız ya, biz eğitimciler mi, öğrenenler mi, öğrenme tasarımı mı, yoksa bütün toplum ve dünya mı? Öznemiz kim orada ve kim olarak düşünmeliyiz? Aslında e, biz tabii ki ben biz dediğim zaman eğitimcileri kastediyorum ama bu eğitimcilerin ötesinde bir olaydan bahsediyoruz. Avukatlar için, metin yazarları için, kitap yazarları için, aklınıza gelebilecek her türlü içerik üreticileri için aslında bu karşılık e, gelen bir şey. Eğitim çok önemli tabii bunun temelinde çünkü bu bahsettiğimiz bütün kategorilerdeki kişilerin geçtiği yer burası o uzmanlıklarını erişirken yaşadıkları süreç burası ve biz orada o süreç içerisinde bu kişilerin kazanmaları gereken becerilerin ana akımlarının olduğu yerde durduğumuz için biz bence belki biraz daha ön planda duruyoruz, önemli duruyoruz. o yüzden bizden kastım ilk başta tabii ki biz eğitimcilerden bahsediyorum ama bu ondan daha büyük bir bizi kapsıyor. insanlık olarak bizi kapsıyor. Bizim şu anda konuştuklarımızı belki ChatGPT'ye yazdırıp okutabilirdik. Yani bir okutma mantığı çıkacak. Üç tane karakter birbirleriyle hatta şey diyebiliriz yani çelişkili bir metin yaz. Ondan sonra bunu tartış da diyebiliriz. Onları da çıkartabilir. Şu anda bir tek şey var tabii. Hani, doğruluğundan emin olamıyoruz her yazdığı şeyin her olasılık zaman Bundan önceki iki programda da biz chat repletiği konuştuk. Daha Hı -hı. da konuşacağı benziyoruz. Biraz böyle hızla bu tartışmaların alevlendiği yer üniversiteler, ödevler ve eğitim oldu. Üniversite en yakın akademi lise akademisi. Oradaki ödevlerine, ders içinde yapılacak şeylerin etkinliğini öğrenme sürecini ölçme değerlendirme meselesi oldu. Hı -hı. Ama bununla ilgili böyle komik de bir şey gördüm, tweet gördüm, onu paylaşayım hem dinleyenlerle. Üniversite profesörleri ChatGPT hakkında çok endişeli ama sanırım referans mektubu yazma dönemi geldiğinde bundan çok sinirlenecekler <gülüyor> diyordu. Oraya yazdım. Şeyi eklemek istiyorum ben, başka nelerde kullanıldığını takip etmeye çalıştım ben birkaç haftadır. Hı hı. Mesela borsa yatırımı şeyleri, tavsiyeleri vermeye başlamış insanlara. siyasetçilerin konuşmalarını hazırlarken kullandıkları, iş insanların dünyadaki gelişmeleri takip ederken kullandıklarını biliyoruz. Dediğiniz gibi eğitimin çok ötesinde bir şey ama sanıyorum ilk direkt etkisini eğitimde görmeye başlayacağımız için direkt konuşmaya, tartışmaya başladık. Ya tabii çok direkt bizi etkiliyor. yani Şu anda bizim hani o rahatsız olduğumuz yer var ya ödevler veriyorduk. O ödevleri sorumuz şu. Öğrenci kendimi yaptı. Niye ödev veriyoruz? Ödev vermenin amacı öğrenciyi çalıştırmak, öğrenciyi uğraştırmak değil. Öğrencinin bir bilgi becerisini ölçmek istiyoruz bazı dönemlerde. iki onu provoke edip bazı yerlerde öğrenmelerini destekleymek istiyoruz. Yani öyle ödev sadece not vermek için de tasarlanan bir şey değil. Dolayısıyla öğrenciyi çalıştırmayacak bir ödev, daha doğrusu beynini çalıştırmayacak bir ödevin bir anlamı yok. O yüzden e, buradaki en büyük handikap bu. Yani ben korkarak yaklaşmıyorum. Böyle bir değişim var. Bu değişim içerisinde biz nasıl hareket etmeliyiz? Buna bakmamız gerekiyor. Cevabı çok kolay olmayabilir. Ama tabii ki buradaki en önemli şey, bu ödevleri verdiğimiz zaman karşılığında gelen ödev kişiye mi ait yoksa başka bir robota mı ait, şeyde hazırlanan modele mi ait? Ben modeli değerlendirmek istemiyorum. Ben yani benim karşımdaki öğrenci olduğunu değerlendirmek istiyorum. E, ve belli bir kriter, belli bir yeterlilik vermem gerekiyorsa kişiye vermem gerekiyor. Dolayısıyla bizim yaşadığımız sorun bu aslında buradaki sorun. Bütün bu sorunların özünde dönüp dolaşıp aslında bireyin sorumluluk alabilmek Hakkaniyetli davranabilme becerisini geliştirebilirsek bunları çoğunu çok fazla tartışmamız gerekmeyebilir. Ama biz bu konuda eksiklerimiz olduğunu bildiğimiz için bundan dolayı korkuyoruz. Bundan belki kendimize bakıp ya ben yapıyordum, ben yapardım diye de korkuyor olabiliriz. Ama şunu da düşünün, öğrenci de şunu sorabilir. E dersi sen mi hazırladın? PowerPoint'i sen mi hazırladın? Chat'i pili hazırlattın mı diye sorabilir. Yani biz de ona hazırlatıyorsak öğrenci niye hazırlatmasın? O zaman ne yapmamız gerekir? Sorusunu belki sormamız gerekiyor. Yani böyle bir dünyada biz öğrencilerden, hadi bizim öğrencilerimiz öğretmen olacak ama diğerleri başka alanlarda olsunlar. E bunu kullanmasını istemiyor muyuz? Ya da engelleyebilir miyiz? E, engelleyebilir miyiz? Bence engelleyemeyiz. Yani evet. niye engellemeye çalışıyoruz mesela? Sonrasındaki hayatta zaten hayatın her tarafına yayılacak bu belliki artık yani. Evet. Ya bu, bu hani şey tartışması vardı. Hesap makinesi tartışması bizim alanda çok kullanılır. Hesap makinesi kullanılmalı mı? Ee, bu bu dönem dersinde de yaptım. Ee, bir yere kadar kullanmayalım. Bazıları kullanmayalım diyor. mı hesap makinesi. Tabii düşünün Türk Eğitim sistemi içerisinde Niye kullanmıyoruz? E, hesabı elle yapmak gerekiyor. Niye elle yapmak gerekiyor? Her zaman elle yapmak gerekmiyor. E, her şeyi ben mi yazmak zorundayım? Hayır her şeyi ben de yazmak zorundayım. Böyle bir yazan bir araç varsa. Ama arkasından sorumluluğunu alabiliyor muyum? Ben bu ödevin içerisinde ara bir aracı kullanıyorsam hesap makinesi, SPSS'i kullanıyoruz analiz yapmak için ya da başka bir programları kullanıyoruz. Ya e o zaman onları da kullanmayalım e, tarafına dönmeye başlıyor. Bence sorumluluk sahibi olma yetisini kaybetmeden bunu nasıl kullanabiliriz işin o tarafına bakmak lazım. Burada da şey tartışması ile eşleşiyor bu. ChatGPT'i birkaç e, makalede yazar olarak dediler. Görmüşsünüzdür. Nature 4 tane makalede yazar olarak eklemiş ve tartışıyorlar. Şimdi. Evet. Evet. Evet. Evet. Editor, editörlerin tartıştığı konu yazarlık hakkı verilir mi? ChatGP şey, Oradaki temel argüman, verilmez diyenlerin temel argümanı yazarlık standartlarında yazarın yazdığı şeye sorumluluğu sahip olması. Yani bunun sorumluluğunu ele alınması. Bunu alabilecek mi? Şu anda alamayacak. O yüzden diyorlar ki bu kişi tırnak içerisindeki kişi e, yazar olamaz çünkü bu kriteri sağlamıyor diye bakıyoruz. Dolayısıyla burada bu tarafa tekrar ödeve dönecek olursak ya öğrenci bu ödevin sorumluluğunu alabiliyor mu? Yanlış bilgi verdi. Ya da bunu anlatabiliyor mu? Alternatif yollara bakmak gerekiyor bence. Yani buradan korkarak uzaklaşarak bir yere varamayız diye düşünen Şey gibi mi? Gelen ödevi mesela canlı savunmak gibi belki değil mi? Yani hani yani o... şey evet. Yani yazdı getirdi peki buyurun hadi şimdi e, bu yazdıklarınızın savunusunu yapın bize gibi e, yöntemler herhalde gelişmek zorunda. Te tezlerde yaptığımız aslında yani tezi evet. kimin ne yazdığını biliyor muyuz? Hele Türkiye'nin içerisindeki tez yazma şirketlerinin. bunu yani söyleyecektim <gülüyor> esas yani. zaten şimdiye kadar GPT yapmıyor ama bir sürü ödev yazan tez yazan profesyonelleşmiş, çok güzel uzmanlaşmış evet. arkadaşlarımız var yani bu ülkede. Ben farkını göremiyorum şu anda. Yani bu en azından şu anda daha adil bir dövüş haline geliyor gibi. Dolayısıyla e, ben o tezleri içerisinde bunu ölçemiyorsam buradakini niye o zaman kısıtlıyım sorusu geliyor. E, duruma göre bir değiştirmemiz lazım. Ödev derken bunu her türlü alanda düşünebilirsin. İla eğitimin içerisindeki ödevi olarak düşünmeyin. Yapmamız gereken şeyleri düşünün. E, bunun kontrol mekanizmasında ben ne bekliyorum beklentim ne sorusunu sormam gerekiyor bu ödevdeki ne? işte bazı profesörler şey diyor o zaman şöyle bir ödev verelim diyor chat GPT ile öğrencinin yazışarak bir makale yazmasını isteyelim diyor yani bunu kısıtlamaktan ziyade <gülüyor> soru sorup karşılığında cevap alıp onu kontrol edip en azından yerinin geldiğiyle bakılabilecek bir şekilde yapılabilecek formata dönüştürmek gerekebilir becerilerimizi değiştirmemiz gerekiyor yani orada bence şeyimiz yani biz haftamızdan vazgeçmek istemiyoruz bazen. Ben bir tane de geçen hafta telefonla konuşken yani Halua önermiştim. Erdüm soracağın soruyu dedim şey yapsan bir üniversitede profesör olarak işte bir şey veriyorsun ödev başlığı. Bunu dedim önce chat versen ondan sonra oradan aldığın cevabı evet. ChatGP de bunu demiş tartışın bakalım arkadaşlar diye böyle bir şey girsen bu sefer hani bunu tartışalım bunu tartışın <gülüyor> yazınızda e, gibi. Ama burada ne çıkıyor bilmiyorum ben tabii kendi kendime eğitim dünyasında değilim. <gülüyor> e, şimdi ben bile ince ince kafa birçok insan e, bu duruma dair çokça kafa yorup yeni yöntemler yeni tasarımlar bulmak zorunda kalacak öyle değil mi hocam? Yani bu bunun yolunu açtı bunu push ediyor en azından şu ana kadar kimse böyle şeyler düşünmek zorunda değildi. Ve zaten öğrenciyi düşündürecek, tartıştıracak, öğrenme sürecinin içine dahil edebilecek bizim birçok eğitim yaklaşımımız var. Ve bunu biz yıllardır biliyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz. Üniversitelerde, yani iyi nitelikli okullarda öğretiyoruz, kullanıyoruz. Ama e, genel kitle eğitimi bunu kabul etmiş değil. Mesela bizim okul öncesinde kullandığımız bir proje yaklaşımı var. Çocukların kendi ilgi alanlarında birkaç hafta onları gözlemlediğimiz ve mesela işte şey... Bazı şeyler parlakken, güneşin ışığını yansıtabiliyorken kullandıkları bazı oyuncaklar bazıları niye yansıtıyor? 4 yaşında bir çocuğun bunu sorduğunu düşünün. Bu sorunun cevabını 2 ay boyunca arkadaşlarıyla birlikte arıyorlar. O sorunun cevabını bulmak için minik deneyler tasarlıyorlar. Öğretmeni bir kaynak olarak kullanıyorlar. Birilerine gidiyorlar sorular soruyorlar. Yani o sürecin içinde o öğrenmeyi sağlıyorlar. Ama sen bu çocuğu alıp... Ortaokulda, lisede az önce kayıttan önce bahsettiğimiz Hı. gibi çoktan seçmeli sınavların içine sadece bilginin cevabını ve minik bir analizin istediğin sürecin içine, sistemin çarkın içine koyarsan orada bütün cevapları ChatGPT de verir. Bu bizim bilmediğimiz bir şey değil eğitimciler olarak Hı. aslında. Öğrencilerin nasıl bir öğrenme sürecine dahil edilmeleri gerektiği. Bu artık bence... Neden yayılmıyordu e peki Fethiye? Aynama yani. noktası. B bence en büyük sebep da balıklık bence. Mesela Haliun yani gıya örnek vereyim. Onun istatistik dersini alan 300 öğrenci var. 300 ben, öğrenciyle aynı anda nasıl tartışma? Ben, ben karşı tize sahibim. Hocanın Serkan hocamın başlarken söylediği kilit bir yer var. Abi şu eski halimize dönelim, konfor alanımıza dönelim de, <gülüyor> burayı çok zorlamayalım hali. Şimdi bana ne göre sanırım? yine ne şöyle sanırım. benzetme yapacağım. Ee, Benzetmemiyor artık. Dışarıdan Mecburen maruz kalınan bir durumla karşı karşıya şu anda. Yani bundan kaçarı yok. Bu arada bir küçük başka bir reklam da yapayım. Ee, benim de bir ara hocalığımı yapan sevgili Şayka Tekant'ın oyunları, tiyatro oyunlarında çok e, uzun süredir kullandığı bir şeydir. Maruz bırakır oyuncu ışıkla, sesle <gülüyor> dışarıda hmm. ve çıkış yollarını tamamen kilitler orada oyunu çözmek zorunda kalır. Şu anda da gerçekten böyle bir maruziyet... Yaratıyor gibi hissediyorum ben. Çeçip. Kaçamaz. Yani konfor alanında kalma ihtimali kalmıyor artık. Ee, burada mecven yolu aramak zorunda kalacak insanlar diye bir tezim var. Yani hipotezim Hı. her neyse yani. Ne diyorsun hocam? Bir yeni bir yeni becerilere ihtiyacımız var. Yani Fethiye'ye katılıyorum. Biz bunlarla ilgili zaten o Fethiye'nin söylediği... Bizim beklediğimiz beceriler aslında çoğu zaman hala aynı yerde duruyor. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun adına 21. yüzyıl becerileri dediler. Ben o ismi de çok sevmiyorum. 19. yüzyılda da aynı becerilere ihtiyacımız vardı. Aynen. 20. yüzyılda da 21 belki 22'de de aynı becerilere ihtiyacımız olacak. Ama araçlar değişiyor. Yani bu aracın adı bugün ChatGPT, Dün Google'dı. Ondan önceki gün ansiklopediden olduğu gibi yazmaydı. Dolayısıyla bugün yeni bir araç var. Bu yeni bir aracın içerisinde bu becerilerin bazıları yapılıyormuş gibi gösterilebiliyor ve bunu gerçekten nasıl ayırabiliriz? Buna bakmaya çalışılıyor. Bu bir hırsız polis oyununa benziyor. Bunun hemen alternatifini çalışıyorlar zaten. Şu anda Zero GPT, GPT Zero diye bir yaklaşım var. Ya da bu sesini gönderdi bugün gönderdiği haberlerden birisine Stanford'ın yaptığı Detect GPT diye bir şey var. Evet. Bu bu acaba bir yazılımdan mı çıkıyor? Bu olasılık hesabı olduğu için. Bunun ters algoritmasını da yazabiliyoruz. Her iki algoritmada gelişecek. Turnitin diye bir program var. Bundan önceki 10 yıl öncesinde yoktu. Kendimiz bulmaya çalışıyorduk. Turnitin'e çok alıştık. Bilmeyenler vardır belki hocam. Dinleyenler. intihal programı. Sokuyorsunuz metni. Bu başkalarından alınmış bir yazımı değil mi diyese paragraf paragraf, satır satır gösteriyor dediğiniz GPT Zero da bunun tam tersini yapıyor. Bunu bir yazılım mı yazmış bu metni? Ne kadarını yazmış ona bakıyor. Ve dostlar çeşitli araçlarımızda çıkacak karşılığında. Ama bence bu hırsız polis oyununun bir dışına çıkıp bu nasıl iyi bir araç olarak kullanılabilir? Yani ben o işin o tarafını keyifli buluyorum. Bizim huzurumuzu kaçıran, rahatımızı bozan taraf o taraf. Ona bakmamız lazım ölçme değerlendirmede. de. Şeyi seviyorum bu David Cain karakteri vardı olasılıksız kitabında. Adam Faber'in kitabında onun bir şeyi var. E, bu olasılık teorisini anlatırken kullandığı bir alıntısı var. E, orada şey diyor. Laplace'ın yaptığı da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydi. Ama o yazı tura sayısını değil de astronomiyle ilgili binlerce ölçümü ele alarak gezegenlerin yörüngelerinin nerede oldukları bilmek için denklemler oluşturur diye olasılık. Şimdi bizim okullarda kullandığımız olasılık Torbadan 3 tane top çektim. Yazı tura çıktı. Bir bölü 2 mi bir bölü 3 mü ne diye bakıyor. Laplace nasıl kullanıyor bunu? Yıllar yıllar evvelinde gezegenler nasıl yer değiştiriyorlar ona bakıp onunla ilgili denklemler yazıyor. Merakın evet. peşinde bir arayışı. Evet bir şey. yani ben dönüp chat nasıl kısıtların değil de ben bunu nasıl faydalı bir hale getirebilirim? Bunu kullanmadan bir dünya yoksa olmayacaksa bu faydalı mı olacak olmayacak ona bakmak gerekiyor şey ki hocam ee, programımızın sonuna geliyoruz. Çok bir genel sohbet gibi oldu. Önümüzdeki haftalarda da ne tür öneriler, geliştire dair belki sohbetler ederiz. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için. Ben teşekkür ee, ediyorum. Serkan Özel Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi bizimleydi. Her ne zaman eğitimde böyle büyük dönüşümler olsa hep birlikte oluyoruz. Sağ olasın. <gülüyor> Güzel, <gülüyor> sağ ol. ben İsmail birlikteydik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.